Azerbaycan'daydım, Bakü'da, Nahçıvan'da, parçalanmış sınırlar arasında. Topraklarının beşte biri Ermeni işgali altında, ortasından bölünmüş, iki parçaya koparılmış bir ülkedeydim. Sekiz milyon nüfusunun bir milyonu Ermenistan işgalinden kaçan mağdurlardan oluşuyordu ve dünya yıllardır bu duruma sağır ve kör kalıyordu. Petrol denizinin tam üstünde oturan bir ülkedeydim. Dünyanın en stratejik geçitlerinden birinde. Kafkasya'nın incisi Azerbaycan, çok zengin ve stratejik önemi büyük topraklarının bedelini yüzlerce yıldır ödemekti. 2003'te Azerbaycan'ı Azerbaycan yapan lider Haydar Aliyev'in ölümünden sonra ülkede bir seçim kargaşası yaşanmıştı. Şimdi 6 Kasım'daki parlamento seçimleri öncesi ülke yine hareketli. Batı'dan yüzlerce gözlemci Azerbaycan'a geliyor. Muhalefet hızla turuncuya boyanıyor. Bu demokrasi? Demokrasiyi ülkeleri dağıtıp parçalamak için kullanıyorlar. Muhalefet demokrasi için bir şart değildir ki. Dünyada belli güçler yalan fabrikası. Atlantikçi mi olacağız Avrasyacım? Bütün etnik grupların birlikte ve huzur içinde yaşamasını isteriz. Kafkaslar, Orta Asya ve Orta Doğu'da kalpleri özgürlük ateşiyle yanan gençler bu taleplerini elde edecekler. Bu konuda bize güvensinler. O gün Bakü'da kalpleri özgürlük ateşiyle yanan muhalefet, azatlık bloğu yandaşları turuncu bir gösteri yapıyorlardı. Galebe meydanına insanlar akıyordu. <Gülüyor> Uzak yakın bölgelerden otobüslerle Bakü'ya miting meydanına getirilmişlerdi. Parti turuncu gömlekler dağıtmış, bandanalar vermiş, bayraklar, afişler hazırlamıştı. Bir şey Alanda birbirinden farklı gruplar vardı. Bir kısmı yoksulluğun kucağından meydana akmışlardı. Arkalarında evsiz ve işsiz geçen bir 15 yıl vardı. Onlar Ermeni işgalinden kaçanlardı. Kimisi Ali Kerimov'un Amerikan yanlısı siyasetinin sonuç vereceğine inanıyordu. Ve bir kısmı haber peşindeydi. Washington Post'ta yazan bu gazeteci daha çok güvenlik görevlilerinin <gülüyor> fotoğraflarını çekti. Duruma bakıyorum, bilgi topluyorum. Seçimlerden birkaç hafta önce yine burada olacağım. Adaletin terazisini elinde tutan yabancı sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de meydandaydı. Mikrofonla yaklaştığımı görünce genç bir adam arka tarafa kaçtı. Why are afraid of talking? No, I'm not afraid. I just don't want to take sides. Don't take sides, I'm just saying why you're here. You tell us that there are nerves. I'm here to make a story. You're are a journalist. Sort of. Sort of, bir çeşit demişti. O gün meydan bu bir çeşit gazetecilerle tıka basa doluydu. I'm here... Ben de insan Hakları Konferansı için geldim ve buradaki yerel dernek bize bu mitingden bahsetti. Biz de geldik. Merak ettim, insan Hakları Derneği olarak işgal altındaki Karabağ konusunda ne yapıyorsunuz? Biz o konuyla ilgilenmiyoruz. Karabağ'la ilgilenmiyorlardı. Milletvekili adayı Tenzile Rüstem Hanlı, batılı sivil toplum örgütlerinin çifte standartına hayret ediyordu. Sadece onlar biz bu işle İrmenistan-Azerbaycan münasebetlerine karışmırık. Biz yani belli bu Ermenistan'a her zaman kolluyorlar bu konuda Ve şey, bizi ilgilendirmiyor mu diyorlar? Bizi ilgilendirmiyor ve özellikle bakınız neyi sorular Bu iki millet arasında olan bir problem biz Azərbaycanın iç siyasetine girmirik Ama iç siyasetine girmir Karabağ olayında Ama neden Besonda? Bu e, Avrupa'dan gelen bular Azerbaycan'ın bugün hatta hükümet değişilmesi meselesine girirler. Siyasi partilerden işbirliğinde siz değişim edeceksiniz Turuncu ingilab yapar. Ali'i istemiyorsunuz. Evet. Kimi istiyorsunuz? Ali Kerimov. Ali Kerimovla mitingden bir gün önce parti binasında buluşmuştuk. Bize muhalefetin başını çeken halk cephesinin görüşlerini anlatmıştı. Başkan Bush'un e, ikinci dönem seçilerinden sonra dünyanın her yerinde azatlıklara ve demokrasiye, insan haklarına nasıl önem verdiğini şahit olduk. Aynı zamanda devlet sekreteri Kandaliza Rice, Misir'de olan zaman çok bizim e, fikrimizce çok ilginç bir açıklama verdi. Dedi ki biz... Orta Doğu'da son 60 yılda her zaman istikrar olsun diye demokrasiye destek vermedik. Alma altmış yılın sonunda gördük ki bu bölgede ne istikrar var ne demokrasi var. Demek ki istikrarın olması için de demokrasinin olması gerekir. Yani burdan çıkış ederek biz düşünebilir ki ABD bizim bölgemizde de uzun vadeli bir istikrarın olması için demokrasinin olmaga ihtiyaç. İktidar Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali Ahmedov farklı düşünüyordu. Azerbaycan'ın büyük servetleri var, petrol var. Azerbaycan'da çoklu petrol var ve Amerika'nın neft şirketleri de bir birkaç ülkelerin neft şirketleriyle birlikte Azerbaycan petrolünü dünya bazarına çarpmak planlarını hazırlayıblar ve Bakı-Tiflis-Ceyhan neft keməri də bu planlardan biridir, planların içerisindedir. Eyni zamanda geopolitik maraqlar da büyükdür. Ve bütün bu maraqlar çerçevesinde Amerika bu bölgede öz maraqlarını hayatına geçirmek için mövgelerini mükemmelendirmek istiyor. Təbii bu mövgelerin mükemmelendirmesinin bir səbəbi de Rusya'nın bölgeden sıkıştırılması, Rusya'nın buradaki mövge'nin zahiflendirmesidir. Gürcistan, Ukrayna, turuncu devrimlerin ilk örnekleriydi. Yerel sivil toplum örgütleriyle batılı demokrasi örgütleri işbirliği yapmışlar ve Amerika'nın desteklediği adaylar seçimlerden zaferle çıkmışlardı. Gürcistan'daki değişimin ardından George Soros, bu iş maddi manevi desteğimizle gerçekleşti demişti. Oralarda belli sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapıldığını anlatırlar, <gülüyor> Aynı şey Azerbaycan'da oluyor mu ve nasıl oluyor? Gürcistan ve Ukrayna ABD'nin demokrasi projesinin məhsulu ve bu işleri ABD yaptı. Yok, Gürcü halkı yaptı, Ukrayna halkı yaptı. ABD bu mücadele zamanı demokrasinin yanında oldu. Sadece olarak destek verdi. Ama bu işi yapan, o sokakları dolduran yüz millerle Ukraynalıydı ve Gürcüydü. Gürcistan'da akrabalarım yaşadığına göre olaylarla çok sıkı ilişkilerim var. Gürcistan'da insanların turuncu ingilab artık iki sene'den fazla oldu ki baş verdi. Hiçbir değişiklik yok. İnsanların hiçbir ekonomi e, vaziyeti düzelmedi ve insanların göze çarpacak derecede yəni görünecek derecede hayatında bir değişiklik olmadı. Muhalefet kampanyasını Azerbaycan'ın iki önemli yarası üzerine oturtmuştu. İşgal altındaki Karabağ'ın çözümsüzlüğü ve işgalden kaçarak gelen evsiz ve işsiz kaçkınların dramı. Ne tuhaftır ki muhalefetin özlem ve gıptayla baktığı batı yıllardır Karabağ'ın işgalini mazur görüyor. Karabağ mağdurlarına yapılan yardımları bile kesiyor. Ermenilerin yanında yer alıyor. Parti binasının girişinde Azatlık Gazetesi'nin manşeti gözümüze takılıyor. Narenci Muharebe ülkede büyüyor. Altta bir afiş. Karabağ'ı alacağız. Halk cephesinin gençlik örgütü Yeni Fikir, Turuncu kampanyanın önderliğini yapıyor. Başkanı Ruslan Beşirli, Gürcistan'da Ermenilerden para alırken çekilen videosu yüzünden şimdi tutuklu. Seyit onun yardımcısı. Yeni fikir Azerbaycanda demokrasinin olmasını isteyen bir təşkilat. Mesela Gürgistanda bir kımara var idi, Ukraynada bir pora var idi, Serbiyada atpor var idi. Yeni fikir bu gənclər hərəkatları kimi bir hərəkat. Bu yakınlarda bizim liderimiz tutaklandı. Çok evet. sahda bir ikdamla. Cüüe biz NDI ile sizin de National Democratic Institute'nda çok iyi temaslarımız var. Ve onlar bize cüüe para ayırırlar. Evet. Onlar da bize böyle iftiralar atarlar. Ben ben bir fakti öz təşkilatımızla bağlı bir faktiyim ki biz indi heç hiçbir yerden para almamışız. Özel məqsədi olmadan kimsə versin? Demokratiyanı inişaf ettirmek için para verenler de özlerinin biçiminde olan demokratiyanı istiyorlar. Azerbaycan'a, Azerbaycan'ın biçiminde olan demokratiya lazımdır. Azerbaycan'a, Azerbaycan halkına xidmət eden demokratiya lazımdır. Azerbaycan'a, Azerbaycan'ın daha da ireliye aparan demokratiya lazımdır. Bunun ise yabancı para ile etmək olmaz. Bunu insanların isteğiyle etmiyorlar. Bunu insanların iradesiyle etmiyorlar. İktidardaki parti, Yeni Azerbaycan Partisi, muhalefeti dış güçlerin emrine girmekle suçluyordu. İstefa! İstefa! İstefa! İstefa! İstefa! Otobüslerle seçim meydanına akanlar arasında ilkokul öğrencileri vardı. Seyit önlerinde slogan atıyordu. Ya özgür seçim, ya istifa. Dün seni başka yerde gördük, şimdi buradasın. Evet. Neyi, neyi söylüyorsunuz bu mitingle? Biz bu mitingle bir mesaj göndeririz. Bizim maksadımız bizim değil. bizim maksadımız azad sevkidir. Lakin azad sevkilmez enقلab'a çıktı. Peki bu arkadaşlar <gülüyor> bunlar nereden? Bunlar bu, bu, biz, biz de, bunlar özleri koşulmuş, yol zamanı koşulmuş. Turuncunun en dikkat çeken renk olduğunu biliyorum. Alanın her yeri turuncuyla kaplıydı. Neden turuncu renk? Çünkü e, bu renk e, bütün dünyada itiraz e, rengine seviliyor. başka bir yerden gelen renk. Azerbaycan'a yaraşır mı? Bu sevenler var. <gülüyor> Azerbaycanda bunu sevən var mı? Niye bir ülkede olan şey mütləqi burada gelmelidir? Ve niye zorla getirilmelidir? Niye para ile getirilmelidir? Ülkenin üç büyük siyasi partisi olan Müsavat Partisi, Azerbaycan Halk Cephesi ve Azerbaycan Demokrat Partisi Azadlık isimli bir seçim bloğu oluşturmuşlardı. 2003 seçimlerinde ana muhalefeti temsil eden İsa Gamber de azatlık bloğu içindeydi. Gamber dünyanın artık ikiye ayrıldığını söylüyordu. Dünyanın bir hissesi demokrasiye destek verir, bir hissesi demokrasiye karşıdır. Tabii ki önde olan Azerbaycan çıkarlarıdır ve biz Azerbaycan çıkarların çağdaş dünyanın şartlarını uygun bir şekilde gerçekleştirmek düşüncesindeyiz ve inşallah da gerçekleştireceğiz. Çağdaş ülkelerle el ele ve dünya şartlarına göre diyor Musavvat Partisi lideri. Amerika'yı ve küresel politikaları kastediyordu. E i̇şte mitinglerde yok Amerikan başkanın resimleri veyahut Amerikan bayrakları sallanıyor e, gibi bir eleştiri dışarıda duyuluyor. E, Amerika'da bir ideal bir devlet değil. Amerika'nın da kendi problemleri var. Amerika'nın da bazen yaklaşımları kimisi hoşuna gitmeyebilir. Ancak genel olarak... Amerika'nın ne istediğini de, düzgün değerlendirmeye başarmalıyız. Şahsen ben düşünürüm ki, e, Saddam Hüseyin'siz dünya daha iyi bir dünyadır. Herkes bilir ki, Amerika e, Irak'ta oturup oranı işgal etmek niyetinde değildir. Uzun zaman Türkiye'de Amerika ordusu vardı. Ne yaptı? Türkiye'nin işgal etti. E, Almanya'da Amerika ordusu vardı. Almanya'nın işgal etmedi ki, Japonya'da Amerika ordusu bugün de vardır. Yaponya'nın da işgal etmedi. Herhalde Amerika'nın öz ordularını getirme yanaşması bir keder farklıdır. Bunu düzgün doğru kıymetlendirmek lazım. Hem de Irak tamam başka bir konu. Ama mesela Ukrayna'da ve Cürcistan'da Amerika demokratik çözüme e, destek verdi. Yanlış mı yaptı? Ve bugün biz demokrasi uğrunda mücadele verdik. Bəzi muhalif liderleri açık açıkler Amerika müraciətlə ile ordunuzu Azerbaycan'da yerleştirin diydiler. Ben buna karşıyım. Biz kim dedi bunu? Ee, bunu e, müsabat baş, başkanıysa Kember. Bugün Amerika, Rus ordusu çıkandan sonra yerine Amerikan ordusu gelirse bunun farkı neydi ben bunu anlayabilmiyorum. Sabir Rüstem Hanlı, Vatandaş Dayanışma Partisi'nin kurucusu. O da muhalefet kanadındaydı ama azatlık bloğuna girmemişti. Bugün Azerbaycan'da muhalefeti oluşturan partilerin hemen hepsi halk cephesi içinden çıkmışlardı. Azzeyrel'de azatlık meydanı var. 1988. yılda Azərbaycanda bağımsızlık hərekatı bu meydandan başlamıştı. Ona görə bura mənə çox doğma bilir. O zaman halk cəhbəsi. O zaman halk cephesi, hal, zaman hal cephesi burada yaradıldı, millet toparlanırkən. Sovyetler dağılıyordu. 1988'de Sovyetler Birliği'nin ikinci adamı Haydar Aliyev, Sovyet yönetiminden istifaya zorlanmış, ardından Karabağ Ermenilerindir sloganı etrafı sarmıştı. İşte Azerbaycan'da halk cephesi o zaman ortaya çıkmıştı. Çok kısa bir zaman içinde Sovyetler Birliği çökecek, içinden bağımsız devletler çıkacaktı. Kafkaslar'da Ermeniler 100 yıllık düşlerini gerçekleştireceklerdi. Rus birlikleri Karabağ'dan çekilir çekilmez Ermeniler arkalarında büyük güçler Karabağ'da tek Türk bırakmayacaklardı. 1993-94 yıllarında işgal doğuya doğru yayıldı. Laçin, Kelbeşer, Fuzuli, Ağdam da Ermeni işgali altında kaldı. Binlerce insan öldü, bir milyon Karabağlı evinden kovuldu. Birleşmiş Milletler işgal edilen Azeri topraklarından Ermenistan'ın çıkması çağrısında bulundu. Ama Ermenistan bu çağrıları hiç dikkate almadı. Buna karşılık hiçbir yaptırıma da uğramadı. Azerbaycan uluslararası arenada yalnız bırakılmıştı. Meydanlara Karabağ için çıkılmıştı. 18 yıl geçti ama bu meydanlarda dile getirdiğimiz arzuların hele bir sesi e, e, havada, havada yani şey yapılmamış yerine gelmedi. yerine gelmedi biz bu meydana Karabağ olaylarına göre çıktık o zaman ermenilerin torpak iddiaları torpak istekleri yenice başlanmıştı bugün Karabağ'da elimizde yok da elimizde yok ne yaptıklarından da orada habersizlik eşi Tenziler Üstem Hanlı şimdi Ermeni toprağı olan Kars sınırındaki Amasya'da doğmuştu 1988 ilin e, ağustos ayından başlanan köç e, şubat ayında bir kişi kalmadı Ermenistan'da, Azerbaycan Türkü, bir kişi kalmadı. Yani hepsini e, çok büyük bir zalimlikle sürdüler. E, ne yazık ki e, bugün insan haklarından danışan e, dünya. Yeni dünya bunu görmür. Yani, e, sözde ermeni soygırımı anıt kəbri yapıblar orada. İlk önce o çocukları okuldan, hele sovetler döneminde, şimdiden konu etmirim, orada aparardılar. Ve çocuklarının beynine bunu e, yerleştirerdiler ki, bizim tek bir düşmanımız var, o da Türk. Bu Ermeni soykırımını Türkler yapmış. Ee, sizin dedelerinizi, babalarınızı siz yaşta çocukları katliam etmiş Ermen Türkler diye o çocukları onlar öyle yetiştirdiler. Biz e, Ermenistan'da da bizim milletin adını Türk olduğunu İyice bilirdik, Azerbaycanda Azerbaycanlı demeklerine bakmayın siz. Çünkü Ermeni hiç zaman bize Azerbaycanlı demez Türk. Onların bir sözü var, Hayes Türkis. Onlar böyle sor e, soruşallar Bugünkü durumlarına 100 sene önce hazırlık yapmışlar. Onların çalışan her insanı aldığı maaşdan, emek hakkından belirli bir kısmını Ermeni milletinin gelecekte büyük Ermenistan yaratması hülyesine göre para ödemişler. Karabağ herkesin yüreğinde bir ağrı olarak kaldı. Dünya katliamı görmedi, işgali duymadı, kaçkınlara hiç kulak asmadı. Ama Azerbaycandaki çıkarları için onlarca örgütü seferber ediyor Şimdi Azerbaycan'da Batı eliyle Ermeni sempatizanlığı özendirenlere bile rastlanıyor. Savaşı unutalım, işgali unutalım propagandası yapılıyor. Yani onların esas merakında Ermenileri Bakü'ye, Azerileri Ermenistan'a parmakta. Yani bunu dışta da yapıyorlar. 10 kişi, 10 kişi, 10 kişi sonra üniversiteler gururlar. Orada Ermeniler, Azerbaycanlılar, Gürcüleri de sanki alıp götürüyorlar Kafkasya diye bunları birlikte okutuyorlar dışarıda. İnan yani Ermenistan'ın yüksek görevli bir şahsiyle Praga'da konuştuğumuz zaman NATO'nun zirve toplantısında bunu söyledim. Ya ne kadar olacak? Karabağ kalacak bu tarafta, siz bu tarafta, biz bu tarafta. O biliyor musunuz bana ne söyledi? İnanılmaz bir şey. Onlar bizi bizden daha iyi, güzel tanıyorlar. O bana söyledi ki biz böyle düşünmüyoruz. 10 yıl, 15 yıl geçecek çocuklar gelecek, büyüyecek ve o çocuklar Ermenilerle gidecekler, gelecekler ve unutacak Azeriler. Azerbaycan'ın ünlü halk şairi, yazar ve milletvekili Sabir Rüstem Handı, Batı çok önceden muhalefete el attı diyor. Dört partini muhalefetten ayırıp Amerika'ya devlet ettiler. Ve Amerika'da onların bugün onlar azadlık blokunda olan partiler. Azadlık blokunda olan hal cephesi, müsavat ve demokratik parti, Demokrati parti oracı Batı'nın etkisi muhalefetin söylemlerinde hemen öne çıkıyor. Bu bölgenin, Rusya'nın, İran'ın, təsiri ve baskısı altında olmağını istemir ve bu bölgenin Avro-Atlantik dediyimiz mekana integrer olmağını istemir. Azerbaycan Rusya'dan kopandan sonra yeni başka bir büyük devletin etkisi altına düşmeli değil etkisi altında kalmalı değil Azerbaycan'ın ben tam bağımsızlığını istiyorum yani onları e, e, a, ilde birkaç kere e, Avropaya, Amerika ya davet ediyorlar terlimler çeçiliyor geçiriliyor ama tehçe eğitim değil hem de ya tabi bu iç bakışta e, demokrasi dersleri veriyorum veriliyor ve demokrati e, Azerbaycan'de demokrasinin gelişmesi yolunda Sancı işgediyor ama aslında bu demokrasi isteyen kuvvetler Azerbaycan'ı demokrasi havasında görmek isteyen kuvveler ilk nöbeti Azerbaycan'ın demokratikleşmesine engel olan sorunları aradan kaldırmaldılar. O cümleden o açıdan o bakımdan Karabağ olayı Karabağ olayı siz biliyorsunuz artık 18-17 yıl geçti yıl, yıl ve bu işi Agit ATET boyununa götürdü. Onlar həll etmeli. Minsk grupuna bir yıl, yıl vaxt verildi ama artık 12 yıl geçir. Ama onlar da her zaman bizi başımızın altına biz de belə söylərler, yaslıq koymaqla uğraşırlar. Agit, Birleşmiş Milletler ve diğerleri ne Karabağın işgali ne de Laçinin, Fuzulinin, Kelbeşerin işgaliyle ilgilendi. Ama barış, kardeşlik ve demokrasi adı verilen çalışmalar son hızla devam etti çok büyük paralar harçladılar yani burada enjoylar, kurdular bunun arkasında ben samimi söylüyorum batı durdu daha çok batı ölkəleri enjoylar çoklu kurdular encoilere para falan verdiler. Yani hükumet dışı örgüt evet hükumet dışı örgüt. Siz bir hak diplomasi projesini ileri sürün bu insanlar insanlarda indi çok televizyonlara kazetelere o kadar çok konuşabilmiyorlar ama bu artıyor getirdikçe bunların konuşması ki gelin biz ermenilerle giderek Gerek. yani e, sınırlarımız açıq olsun, ermeniler buraya gelsin, zaten çoklu ermenileri davet ediyorlar encoyalar vasıtasıyla, Azerlara parmağa çalışıyorlar ki biz halk olarak gidelim, gelelim, her şey iyi yoluna gidecek ve bunu bir takım insanları inandıra bilirler. Azerbaycan'da İngilizler WFD, Amerikalılar NED adlı demokrasi vakıflarıyla geçtiğimiz 10 yıl içinde birçok projeye mali destek sağladılar. İngiliz siyasi partilerinin davetiyle İngiltere'ye giden Milli Birlik Partisi'nin yöneticileri seçim kampanyası ve örgütlenme eğitimine tabi tutuldu. Seçkin medya mensupları İngiltere'de medya ve halkla ilişkiler eğitimi aldı. Temmuz 1996'da muhalefete mensup Azerbaycanlı 40 genç siyasetçi, gazeteci ve akademisyene bir yıl süren demokrasi ve sivil eğitim seminerleri düzenlendi. Demokrasi ve Barış Enstitüsü yerel insan hakları örgütleriyle workshop denen çalışmalar yürüttüler. Uluslararası Af Örgütü insan hakları yasaları ve uygulamaları ile ilgili seminerler düzenledi. Kadın ve gençlik örgütlerine yönelik seminerlerin workshop'ların sayısı her geçen gün arttı. En çok Azerbaycan'da büyük faaliyetler sürdüren, ona sahip olan özellikle kadın ve kadın sivil toplum kuruluşlarının üzerinde ve genç sivil toplum dörnetlerinin üzerinde çalışan Sorus fondu da milyon dolarlarla ölçülecek e, şeyler var bunların e, fonları. E, fonları var ve bu fonlarda. Siz bir katın haklarında bize bir e, lahiye verin veya bir teklifte bulunun. Biz size para ayıracağız ve yapıllar bunu da insan haqları ile kadın haklarından, çocukların meselen son zamanlar çok gelişti Azerbaycan'da cinsiz azlıkların haklarının savunması ile ilgili etniklerin azınlıkta olan e, halkların hangisi Azerbaycan'da biz hiç zaman bu azınlıkta bu bu çoğunluktu diye o bilmem şey hatta Savit döneminde bunu biz bilmem şey şimdi onlardan geldi içimize bunlar ve gidip bölgelerde siz Türk değilsiniz siz bu milletin içinde azınlıksınız sizin haklarınız ne durumda bunlar kim bu azınlıklar ee, Azerbaycan'da la lezgiler var ee, mesela avar bilirsiniz avarlar var çok da olan, avarlar Türk Hatta avarların bile beynini yıkıyorlar ki siz neden kendinize Türk değilsiniz? Siz Türk değilsiniz diye. Sivil toplum örgütlerinin yanı sıra yabancı bilim adamları da son yıllarda Azerbaycan'daki etnik gruplarla ilgili çalışmalarını arttırdılar. Bu çalışmalarda halk sünni, şii olarak gruplara ayrılıyordu. Terekeme, Karapapak, Avar gibi Türk grupları ayrı etnik kökler olarak tanımlanıyor. Bu grupların yaşadığı köylerin ...ellem boylamlarının yer aldığı haritalar ortalığa çıkıyordu. İnsanların etnik kökleriyle ilgili meraklı öyküler medyada yer alıyor... ...ayrı bir etnik kökten olmak özendiriliyordu. Bu arada din alanındaki çalışmalar da unutulmamıştı. Globalleşen dünyada moda olan Hristiyanlık rüzgarı... ...burada da şiddetini hissettiriyor. pazar kiliseleri dolaşıyoruz çoğunlukla dışarı atılıyoruz ama Hristiyanlığa özendirici yayınların işe yaradığını gözlemleyecek vaktimiz oluyor Hristiyan mısınız yok Müslümanım ha ama kiliseye geliyorsunuz evet. evet kiliseye geliyor ne için dua etme için yine yani Allah'ımız birdi anladım ee, onun için de ben hem bu kiliseye inanıyorum hem de bizim meçte anladım meçit ca cami camiye, camiye. Hem camiye gidiyorum, namaz Sizin gibi var o zaman. Evet. Yani sizin gibi böyle hem e, kiliseye hem camiye giden çok insan var mı? Onu diyenlerim ama ben deliyim. <gülüyor> <gülüyor> ama var ki Müslüman insanlar çoksa gelir. Benim arkadaşlarım var. Hepsi Onlar da geliyor. Bezler, bezler. hepsi yok. Bezleri Hı. geliyor. Dua etmeye geliyorlar Dua kiliselere. Dua etmeye, evet. Peki şöyle öyle bir şeyle karşılaşıyor musunuz? Yani Hristiyan olma, oraya dönme oluyormu? Yok, mu? asla yok. Bir kere ben çok pis durumda oldum. E, beni bir arkadaş yoldan çıkartmak istedi ki ne İsa'ya, İsa'ya itaat edek. Hı -hı. Bizi bütün bu dünyanın vaxt olacak ki xilas İsa olacak. Hı -hı. Ancak ben ım, e, içimde o his keçmedi. Uzaktan izleyenler arasında köpürenler vardı. Niye kızıyorsun? Kime? Gidip oraya. Gedenlere. Ben o Rus kilisesine gidenlere çok azgımdur. Neden ama yani? Ona göre çok, bizim dinimiz var. Bak o Öz meçidimiz var. Evet. Öz Kur'an'ımız var. Kur'an-ı Kerim. Öz namazımız ne? var. O, o onun kurban oğlum Allah mılandı? Hemen yani benim Murat dinim diyor. Benim dinim budur bu da yapılan Hristiyanlık propagandası daha koyu bir İslami grubun örgütlenmesine sebep oluyor. Bakun'un tepelerinde, caminin çevresindeyiz. İslam'ı anlatan kitaplar, mescitlerde toplantılar ve bir araya gelmiş bir cemaatle karşılaşıyoruz. Azerbaycan'da 1990'ların ortasında yapılan araştırmalarda misyonerlerin araştırmacı, gazeteci ve iş adamı kisvesinde ülkeye yerleştikleri bilgileri yer alıyor. Azerbaycan Dini Araştırmalar Merkezi'nden verilen bilgilere göre ülkede resmi faaliyette bulunan 40 civarında Hristiyan, Yahudi, Krishna ve Bahai örgüt var. Resmi olmayan örgütlerin sayısı ise 900'lere ulaşıyor. Dini çalışmaların siyasi niteliği nedeniyle çeşitli önlemler alınıyor. Bakü'de Hristiyanlık propagandasına yönelik çalışmalarda bulunan Bakü İncil Enstitüsü kapatılıyor ama faaliyetleri aralıksız devam ediyor. Turuncu mitingde aslında değişmeyi, globalleşmeyi simgeliyor. Yer aldıkları her ülkede batının işine gelmeyenlere itiraz olarak tertipleniyor. İkna gücünü ise içinde bulunduğu ülkenin zafiyetinden alıyor. Azerbaycan'da karabağ ve serbest piyasa ekonomisine geçişle gelen yoksullar ve çok zenginler arasındaki uçurumun yarattığı zaaf turuncuyu besliyor. Turuncu, mutsuz kitlelerde kısa bir süre de olsa umut doğuruyor. Mesela onlara değiller Avrupa'da insanlar çok büyük haklara sahip insan gibi yaşayırlar. Amerika'da mesela Amerika halkı çok büyük imtiyazlara sahip. Ekonomi durumları çok iyi. Ondan dolayı da insanımız bunları bütün kendi ekonomisi düşük olduğuna göre de onun peşinde ve ama onun esas içini o Derin, bu politikanın altında hangi derin politika durduğunu anlamır. Tabi anlamadığı için de bugün insanlarımız hep bekleme mövguyunda bəkliyle bir değişiklik olacak. Muhalefetin turuncu mitingi sürerken biz kent merkezine gidiyoruz. Genç, çoluk, çocuk, pazar keyfinde. Peki ya turuncu mitinden haberleri var mı? Bugün bir miting var, biz şimdi oradan geliyoruz. Haa? Siz gitmediniz değil mi? İlgileniyor Yo. musunuz bu mitinglerle? Yok, bize merak edildi oğlum. Etmiyor? Yok. Yo. Evet. Ne düşünüyorsunuz bu turuncu giyenlerle ilgili merak edin? Öz <gülüyor> hakimlerin yetinmeyi de. Burası başka bir dünya. Varoşlara hiç benzemiyor. Miting meydanında bu insanlar yoktu. İyi yaşayan, iyi eğitim alan ve refahı yakalamış kesim, yoksulluğu, evsizliği, işsizliği tadan ve üstelik sosyalist kültürle yoğrulmuş olanların dikkatini çekiyordu. Azerbaycan'da her sekiz kişiden biri yurdundan kovulmuş, kökünden ayrılmıştı. Ülkede açık bir yara vardı ve derhal sarılmalıydı. Bakü'nün arka sokaklarında kaçkınlar ve göçgünlerin arasında dolaşıyorum. Onlar Zengilan'dan kaçanlar. Çoğu işsiz seçimlerle ilgilenmiyorlar. Konu politikaysa arkalarını dönüyorlar. Ya da geçiştiriyorlar. Türkiye'deki gibi Allah devlete millete zeval vermesin diyorlar. Ama sorunlar var. Sorunlar dağ gibi. Onlar bir zamanlar bırakıp kaçtıkları evlerini, bağ bahçelerini, memleketlerini özlüyorlar. Enklap mahallesinin turuncu renkten haberi yoktu. Şehitler vermişlerdi. Yerlerinden, yurtlarından edilmişlerdi. Latife, Elmira ve diğerleri için yaşamın rengi birkaç saatte siyaha doğru değişmişti. gelme? Iırmastan. Iırmastan. Iırmastan. Yani almış ama almış hangi sene oluyor bu? Hı? Hangi yıl oluyor? 17 yedi sene gelmiş. 17, 17 sene. Yani seksen sekizde. gelenler. Eee gelmiş. Ama çoğu mahallenin varmış. tümü yani orada. Ekseriyeti oradan Iırmastan'dan gelenler. Kaşkın, Karabağ'dan. ama Karabağ nereden? Şu Cebrail'den. Sarıçlar. Yo ben buralıyım. Ben şehit anasıyım. Ben buralıyım. Anasını. Sen onları hangi tarihte kaybettin? Jabra şey, şey. Demokrasi bizim e, devlet olarak kendi içimizden gelsin hükümet olarak ama dışarıdan gelen demokrasinin ben aleyhim çünkü dışarıdan gelen o demokrasinin Arkasında ne durduğunu artık biz e, aydınlarımız farkındalar. Çünkü eğer Avrupa bugün müxtelif e, çeşitli e, e, vakfları ile bize demokrasi ürüderek içimize sokulursa e, Karabağ konusunda bunların hiçbir açıklaması yok. Karabağ'dan köçmen olan 1 milyondan fazla insanımızın Kadın haklarından danışan Avrupa, bugün onların haklarından hiçbir tek söz etmezler. Karabağ ve Ermeni işgali altındaki topraklar Azerbaycan'ın beşte biri. Bu tokat gibi gerçek, batının adil, demokrat, barışçıl anlayışının en özlü göstergesi. Orta Asya'ya açılan kapı olarak Kafkasya şiddetli bir paylaşımın tam ortasında. Kaynaklarının bolluğu bölgede dünya devlerini çarpıştırıyor. Azerbaycan sırtımızı yasladığımız Kafkaslar'da batı ile doğu arasında altın köprü rolünü oynuyor. Büyük güçlerin tüm dikkatini üzerine topluyor. Azerbaycan 6 Kasım seçimlerine hazırlanıyor. 2008'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin nabzı şimdi tutuluyor. Tarih boyunca bu topraklarda gözü olanlar Azerbaycan-Türkiye ilişkisini hiç unutmadılar türkler çok unutkan maalesef Türkler çok unutkan tarihlerini biraz çok tez unudurlar neler geldi başına çok tez unudular ben hep diyorum ki nasıl oldu 1918'de Ermeniler Azerilere bu kadar kötülüklerden sonra 20'de Azeriler Ermeniler bağışladılar hep Sovyet yıllarında Azeriler toprak verdiler hep Sovyet yıllarında Türkiye ile Azerbaycan arasındaki toprakları Nakchivan'la Azerbaycan arasında toprakları aldılar Türkiye ile bir kara sınırı olmasın diye. Bunun hepsini biz unuttuk. Tarihimizi Nahçıvan programında daha detaylı hatırlayacağız. 24 Ekim'de aynı saatte TRT 1'de yapayalnız bir Nahçıvan'da buluşmak dileğiyle.